Evet, billahi min şeytanir racim. ve ve ve min ve min Men ve men Ve ve ve Rical kitaplarından ittisale delil araştırma başında kalmıştık. Şayet Ravi kütübüstler cahinden değilse diğer tercüme kitaplarına bakılır. Tercüme kitaplarına bakılır. Yani biyografi. 1. El Cerh ve Ta'dil İbn Abi Hatim El Cerh ve İbn Ebi Hatim 2. Tarihul Kebir Buhari 1. Sık rey ile değilci Cehilah el-Cerr Tarihul Kebir Buhari 3 Es-Sikat İbni Hibban Pertex ile 4 Mizan-ül İtidal Hafız Zehebi 5. lisanul Mizan Hafız İbni Hacer 6. El Mecrühin İbni Hibban 7- El Kamil Fiddu'afa İbni Adi, İbni Adi. <gülüyor> 8- Eddu'afa Ukayli 9. tacilul ta menfaa. Hafız İbni Hacer Örnek Musa et-Tavil'in Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayeti için Musa et hocam Musa et-Tavil tabilin Aişe radıyallahu anhadan rivayeti için Tercüm kitaplarına baktığımızda Musa hakkında şiddetli eleştiri buluruz. i̇bn el-Mecruhi'nde 2 243 i̇bn el-Mecruhi'nde 2 243 Enes bin Malik radiyallahu anh'den işittiğini iddia eden bir şeyh idi. Enes anten işittiğini iddia eden bir şeyh idi. Enes radıyallahu anh'den kendi uydurduğu veya uydurulmuş olan mevzu hadisler rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh'den kendi uydurduğu veya uydurulmuş olan mevzu hadisler rivayet etmiştir. Demiştir. Zehebî de mizanül itidalde 4 bölü 209. Mizanül itidalde 4 bölü 209. Musa et-i yalancılığını gösteren ifadeler zikretmiştir. Bu rivayetler arasında şunu zikreder. Ayşe radıyallahu anhaye Basra'da yeşil bir hevdeç içinde deve üzerinde gördüm dedi. Yeşil, değil ki hocam. yeşil bir hevdeç içinde deve üzerinde gördüm dedi. Bu ifadenin zahiri Ayşe radıyallahu anh ile karşılaştığını gösterir. Lakin Zehebi bu rivayeti tenkit ederek şöyle demiştir. Şu itham edilmiş hayvana bak. İki yüzlü yıllarda nasıl da Ayşe radıyallahu hayla ile karşılaştığını söyleyebiliyor. Buna kim inanır? O itham edilmiş hayvana bak. İki yüzlü yıllarda nasıl da Ayşe radiyallahu anh ha ile karşılaştığını söyleyebiliyor. Buna kim inanır? Bu da gösteriyor ki Musa rivayetinde itham edilmiştir. İsnadı zayıftır. Ne likayı ne de işitmeyi ispat etmez. Bu da gösteriyor ki, Musa rivayetinde itham edilmiştir, isnadı zayıftır. Ne likayı ne de işitmeyi ispat etmez. Örnek 2. Bekri'nin İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayeti için teracun kitaplarına baktığımızda. İbn-i Nebi Hatim'in El-Cerh ve Tadil'de şöyle dediğini görürüz. 1 bölü 436'da. El-Cerh ve Tadil'de 1 bölü 436 şöyle dediğini görürüz. Salt-el-Bekri İbn-i Mesud radiyallahu anh'den mürsel olarak rivayet etmiştir. Yani munkatı demek istiyor. Salt el-Bekri, İbn-i Mesud radıyallahu anh'den mürsel olarak rivayet etmiştir. İkinci merhale... Merhale, veya Bir Bu merhale mürsel veya munkatı rivayetler hakkında yazılmış olan merasil kitaplarına bakılmasıdır. Bu merhale mürsel veya munkatı rivayetler hakkında yazılmış olan merasil kitaplarına bakılmasıdır. yazılmış olan merasil kitaplarına bakılmasıdır. İttisal ve inkıtanın araştırılması için İttisal ve inkıtanın araştırılması için merasil kitaplarından en önemlileri şunlardır. el mı? gelecek mi? Kaçta gelecek? Yarım saat yani. merasil kitaplarından en önemlileri şunlardır. Bir, İbn Ebi Hatim'in El Merasili. Ebu Daud es Sijistani'nin el Merasi'li üç <gülüyor> Hafız el alainin Hafız el Aali'nin Tahsil fi Ahkamil Merasi'li. Cami-ül tahsil fi ahkamil merasili Dört Veliyuddin Veli Ebu Zura el-Iraki'nin Veliyuddin Ebu Zura el-Iraki'nin Tuhvetü tahsil fi zikri ruhatil merasili, tahsil tuttasil, fizikre ruhatil merasil. Bu İbn Bu eserler iki metot üzere tertib edilmiştir. Birincisi, alel ebvap yani konu başlıklarına göre tasnif metodu. Konu başlıklarına göre tasnif metodu. Ebudaud es-Sicistani el-Merasil kitabını bu metod üzere tasnif etmiş. Ebudaud es-Sicistani el-Merasil kitabını bu metod üzere tasnif etmiş. Mürsel rivayetleri Sünenin de yaptığı tertipteki bablara göre zikretmiştir. Üzere etmiş. El Merasil kitabının bu metod üzere tasnif etmiş. Mürsel rivayetleri Süne'nin de yaptığı tertipteki bablara göre zikretmiştir. Kitabına Taharet kitabı başlığı altında şu hadisle başlamıştır. Hedis'le başlamıştır. Musa bin İsmail Tire El bin Müslim Tire El Velid bin Süleyman bin Ebi Saibi Tire ebis Saibe. Tere Talhabin Ebi Kannan yoluyla. Talhabin Ebi Kanan yoluyla. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devletmek istediği zaman yerden destek alır. Bir değnek alarak onunla iz yapıncaya kadar işaretler. Bir değnek alarak onunla iz yapıncaya kadar işaretler. Sonra bevleder. Halha bin Ebi Kanna'nın sahabeliği sabit olmamıştır. Ondan sadece el bin Ebi Süleyman rivayet etmiştir. el bin Süleyman rivayet etmiştir. İbn Kat'tan onun hakkında tanınmıyor demiştir. İbn Kat'tan onun hakkında tanınmıyor demiştir. Bu yönden onun nebi aleyhissalât ve sellemden rivayeti mürseldir. demiyorsadır. Bu yüzden Ebu Davud da bu hadisi el-Merasil'de zikretmiştir. İkincisi Ala Esmair Ruwat yani ravilerin isimlerine göre tasnif metodu. <gülüyor> Esmair ruwat. Ravilerin isimlerine göre tasnif metodu. Müshhehatlarla mııntıktı, değil mi? Bu metodu takip eden eserlerin en meşhuru İbn e Hatim el alai ve Ebuzura el-Raki'nin kitaplarıdır. İbn e Hatim el alai ve Ebuzura el-Raki'nin kitaplarıdır. el cami cami'u tahsil fi ahkamil merasil adlı kitabına fi ahkamil merasil adlı kitabına mürselin tanımı çeşitleri, hucet değeri, tedlis ve müdelislerin tabakaları ile ilgili geniş açıklamalar içeren, tedlis ve müdelislerin tabakaları ile ilgili geniş açıklamalar içeren giriş bablarından sonra. İş bablarından sonra 6. babda mürsel rivayette bulunan ravileri mürsel rivayette bulunan ravileri alfabetik sırayla zikretmiş İsmi elif harfi ile başlayanların ilki olarak şöyle zikretmiştir. İsmi elif harfi ile başlayanların ilki olarak şöyle zikretmiştir. Eban bin Osman bin Affan radıyallahu anh. Osman bin Affan radıyallahu anh. Sahihu Müslim'de babasından İhramlı kimse nikahlanamaz ve onun adına nikah yapılamaz. İhramlı kimse nikahlanamaz ve onun adına nikah yapılamaz. İbn-i Hatim Merasil'de şöyle zikretmiştir. Ebu Bekir el-Esram Ahmet bin Hanbel'e Eban babasından işitti mi diye sormuş. Bir daha ederim, Ebu Bekir Esram, Ahmet bin Hanbel'e Eban babasından işitti mi diye sormuş. Ahmet bin Hanbel'e Eban babasından işitti mi diye sormuş. O da hayır ondan nerede işitecek demiştir. demiştir. Daha önce zikrettiğimiz gibi Sahih-i Müslim'de Eban'ın babasından işittiğini tasrih ettiğini rivayet etmiştir ve yukarıda geçen hadis 3 tarihten sabit olmuştur. Daha önce zikrettiğimiz gibi sahih Müslim'de Eba'nın babasından işittiğini, tasrih ettiğini rivayet etmiştir ve yukarıda geçen hadis 3 tarihten sabit olmuştur. Parantez içinde sahih Müslim 6 bölü 136 Bu gibi kitaplardan faydalanılarak Ravinin şeyhinden rivayetinin bu gibi kitaplardan faydalanılarak Ravinin şeyhinden rivayetinin muttasıl olup olmadığı araştırılır. Üçüncü merhale diye başlık açalım, bırakalım ya da bir yazalım mı üçüncü merhaleyi de yazalım. Sonraki tabakalarda ki, sonraki tabakalardaki ravilerin hal tercemelerine dair eserlere bakılır sonraki tabakalardaki ravilerin hal tercemelerine dair eserlere bakılır. Zira bu tabakaların ravileri daha önce zikri geçen merasil kitaplarının içeriği dışındadır. Bu tabakanın ravileri daha önce zikri geçen merasil kitaplarının içeriği dışındadır. Bu konudaki kaynaklardan bazıları şöyledir. Bu konudaki kaynaklardan bazıları şöyledir. Bir. Tarih-ü Bağdat. Hatib el-Bağdadi. İki. Zeylu tarihi Qadat, İbn-i Neccar, İbn-i Neccar, 3-Tarihu Dimeşk, i̇bn Sakir, 4- et tek li vefayatin nakle bu et tek mille li vefayain nakle bu 5 siu ahlamin nubela hafız zehebi ki bu konuda araştırmada öncelik olan en önemli kaynaklardandır. Ceru Siyeru Alamin Nubela. 27 cilt hocam. Evet. Fihristte 22 cilt. Bu Hafız Zehebi. Bu konuda araştırmada öncelikli olan en önemli kaynaklardandır. 6 Tezkiratul Huffaz Zehebi'nin yine Tezkiratul Huffaz Zehebi Huffaz Huffaz Huf Evet Zehebi 7 Vefayatul A'yan İbni Halikan sekiz Fevatul Vefayat el Kutubi, Fevatul Vefayat el Kutubi. Bu gibi eserlerde Rabinin hal tercümesine bakılır. Ravi'nin isnat zincirinde zikredilen şeyhi. O ravi'nin şeyhleri arasında zikrediliyorsa bu yeterlidir. Eğer ravinin isnat zincirinde zikredilen şeyhi, o ravinin şeyhleri arasında zikrediliyorsa bu yeterlidir. Lika, yani karşılaşma imkanı varsa sema'ın ispatına gerek yoktur. Yani işitmenin ispatına gerek yoktur. Lika imkanı varsa sema'ın ispatına gerek yoktur. Zira sonraki ravilerdeki işitme durumu öncekilerle aynı derecede değildir. Öncekilerle aynı derecede değildir. Dördüncü merhale. Hocam şu ne demek burada? Yani sonrakilerdeki işitmenin öncekilerle aynı olması ne manadı? Hadis usulü ve bu kondaki yani usulü uygulama sonradan başladığı için öncekilerde bu aranıyor, karşılaşmış olma falan. Hı hı. Sonrakilerde ancak şey zikrediliyorsa diliyorsa ondan işittiği demektir. Dördüncü merhale. Bir cümlelik bir şey, onu da yazalım. Şeyhinden işittiği usunda şüphe edilen ve merasili kitaplarında zikredilmeyen ravinin merasil kitaplarına zikredilmeyen râvinin ve şeyhinin vefat ve doğum tarihlerine bakılır. Bu çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Beşinci merhale diye başlık atın. Ondan sonra ödevler var da ödevleri nasıl yapacaksınız? Sonraki derste bırakın inşallah. ve hamdik ve ve ve